yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın. 4- Nisa 36 Adını kullanarak, birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve akrabalık bağlarını gözetin. 4- Nisa 1 onlar ki, Allah'ın ulaştırılmasını istediği şeyi ulaştırırlar. Yani, akraba mü'minlerle ilgiyi kesmezler. 13- Rahat 21 Biz, insana yapacağı hayırlı işlerden biri olarak, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. 29-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 Güzel ve iyi söz söyle. İkisine karşı da, merhamet kanatlarını indir, mütevâzî ol. Ve, Ya Rabbi, de. Onlar çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse, sen de onlara öylece merhamet et. 17. İsra 23-24 Allah diyor ki, biz insana, anne-babasına karşı iyi davranmasına emrettik. Annesi, onu nice acılara ve zayıflığa katlanarak karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi de iki yıl sürdü. Öyleyse ey insanoğlu, bana ve sonra da ana ve babana şükret. 31- Lokman 14 Hadis 314. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mesud. Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdular. Sonra hangisi gelir dedim ana babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra deyince Allah yolunda cihad etmektir buyurdular. Hadis 315. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir çocuk Babasının hakkını, gerektiği gibi ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup, hürriyetine kavuşturursa, babalık hakkını belki ödemiş olur. Hadis 316 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yaratma işini bitirdiğinde akrabalık ve kardeşlik bağı Allah'ın huzurunda durarak bu duruş akrabalık ve kardeşlik alakasını kesenden sana sığınma duruşudur dedi Allah da pekala seni koruyup gözeteni gözetmeme senin de ilgisini kesenden münasebeti kesmeme razı olur musun diye sordu kardeşlik ve akrabalık bağı evet razıyım dedi bunun üzerine Allah sana bu hak verilmiştir.'' buyurdu. Bunları anlattıktan sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İsterseniz bu gerçeği doğrulayan şu ayeti okuyunuz.'' buyurdu. ''Demek, siz iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacak mısınız?'' Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. 47 Muhammed 22-23. Buhari'nin başka bir rivayeti ise şöyledir: Ey akrabalık bağı, seni gözeteni gözetirim, seninle ilgiyi kesenden. Ben de ilgiyi keserim. Hadis 318. Yine Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Annendir buyurdular. Adam, ondan sonra kimdir diye sordu. Rasulullah yine annendir buyurdu. Adam tekrar, kim gelir diye sordu. Yine, annendir buyurdular. Sonra kimdir deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Babandır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetinde, Kendisine en iyi davranılması gereken kimdir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen annen annen sonra baban sonra da yakın akrabalarındır buyurdu. Hadis 319. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ana-babasının veya onlardan birinin, ihtiyarlık zamanlarına yetişip de, gerekli hizmette bulunmama sebebiyle, cennete giremeyen kimsenin, burnu yerlerde sürünsün diye, üç sefer tekrarlanmıştır. Hadis 320 Yine, Ebu Hurayre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir adam Ya Resulallah benim akrabalarım var ben onları ziyaret ediyorum onlar benimle alakayı kesiyorlar ben onlara iyilik ediyorum onlar bana kötülük ediyorlar ben onlara anlayışlı yumuşak davranıyorum onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah'ın yardımı seninledir. Hadis 321 Enes'ten, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isterse akrabasını kollayıp gözetsin. Hadis 322. Yine Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Ebu Talha Medine'de Ensarın hurma bahçesi yönünden en varlıklısıydı. Ebu Talhanın en sevdiği malı da Mescid'in karşısındaki Beirutli hurma bahçesiydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer oradan tatlı su içerdi. Ebu Talha en sevdiğiniz maldan imfak etmedikçe en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3. Ali İmran 92. Ayeti nazir olunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek, Ya Rasulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete erişemezsiniz.'' Ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa, Beyruh'a adlı bahçedir. O, Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını isterim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Aferin sana. Bu ne karlı ve ne iyi bir maldır." dediğine işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum," dedi. Ebu Talha, "Öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Hadis 323 Abdullah İbni Amr İbni As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek Allah'tan sevabını umarak hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum yani Siyasi otoriteni kabul edip elini tutuyorum dedi. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de "Ana ve babandan hayatta kalan var mı?" diye sordu: "Adam her ikisi de sağdır dedi. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah'tan ecir ve sevap kazanmak mı istiyorsun?" diye sordu. Adam, evet deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babana dön, onlara iyi bak, buyurdu. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir. Bir adam, Rasulullah'a gelip, cihad için izin istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anan baban sağ mı? diye sordu. Adam evet deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön. Onlara iyi davran. buyurdu. Hadis 324. Yine Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz. Akrabayı görüp gözeten, ilgilenen kimse kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir. Hadis 325. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık ve Müslümanlık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir. Beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmet ve ikramını kessin. Hadis 326. Müminlerin annesi Meymune bint el-Haris'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Meymune validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan, bir cahriyeyi azad edip hürriyetine kavuşturmuştu. Nöbet günü gelip de Rasulullah yanına gelince haberin var mı? Farkına vardın mı? Cahriyemi azad ettim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten yaptın mı bunu diye sordu. Meymune de. Allah ondan razı olsun. Gerçekten azad ettim deyince eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha çok sevap kazanırdın buyurdu. Hadis 327. Ebu Bekir'in kızı Allah onlardan razı olsun Esma Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. İslamiyeti kabul etmemiş Müşrike olan anam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Yardım edebileceğimi umarak, bana ümit bağlamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ona ikramda bulunabilir miyim, görüp gözetebilir miyim? O da, evet, annene iyi davran buyurdu hadis 328 Abdullah İbni Mesudun Allah onlardan razı olsun karısı Zeynep essakafi yeden Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey kadınlar cemaati Zinet eşyalarınızdan bile olsa sadaka veriniz buyurmuştu bunun üzerine ben, kocam Abdullah İbni Mes'ud'un yanına varıp, sen eli dar bir adamsın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize sadaka vermemizi emretti. Ona git de bir soru ver. Sana ve çocuklarına sarf edeceğim meblağ sadaka yerine geçer ise, size değilse başkalarına vereyim dedim. Kocam Abdullah da, kendin git ve sor deyince, kendim gidip Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, kapısına varınca ensardan bir kadının da orada beklediğini gördüm. Onun maksadı da benimkinin aynıymış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heybetinden içeriye girmeye çekinirdik. İçerden Bilal çıkıverince ona Hazreti Peygambere gitti. Ona iki kadın kapıda duruyor. Sizden kendi kocalarına ve elleri altındaki yetimlere sarf ettikleri sadaka yerine geçer mi diye soruyorlardı. Fakat bizim kim olduğumuzu da söyleme dedik. Bilal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi ve meseleyi sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kimlerdir? buyurdu. Bilal de, ensardan bir kadın ile Zeynep'tir, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyneplerin hangisi? deyince, Abdullah ibn Mes'ud'un karısı cevabını verdi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. Birisi akrabalarını himaye etme sevabı, diğeri de sadaka sevabı buyurdular. Hadis 329. Ebu Süfyan Sahr İbn Harb'den Allah ondan razı olsun. Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste Heraklius Ebu Süfyan'a o peygamber size ne emrediyor? Diye sordu. Ebu Süfyan, O bize, Allah'a ibadet etmemizi, O'na hiçbir şeyi denk tutmamamızı, Atalarımızın dediği şeyleri Ve gittiği yolları bırakmamızı, Namazı kılmamızı, Doğru ve iffetli olmamızı, Akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor. Dedi. Hadis 330 Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki siz yakında bir yer fethedeceksiniz ki orada para birimi olarak dirhem ve dinar yerine kırat kullanılmaktadır. Değişik bir rivayette ise siz Kırat'ın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlarla aramızda bir akrabalık, bir de hısımlık bağımız var. Bir diğer rivayette de şöyle buyrulur. Siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara karşı hısımlık ve akrabalık bağımız vardır. Hadis 331. Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Yakın akrabalarını uyar. 26 Şuara 214. Ayeti inince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Genel ifadelerle kabilelere özel olarak da şahıslara hitap ederek ey abd-i şems oğulları ey kab ibn el-loey oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey mürre ibn kab oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey abd-i menaf oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib'in oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma Kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim dedi. Hadis 332. Ebu Abdullah Amr ibne As. Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gizli değil apaçık bir şekilde şöyle buyururken dinledim Akkraam olan falan oğulları ailesi Benim dostum değildir Benim dostlarım Allah ve Salih müminlerdir Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyip akrabalık haklarını yerine getireceğim Hadis 333 Ebu Eyyub Halit İbn Zeyt el Ensari'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre bir adam Ya Resulallah beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın namazı kılar zekatı verir ve akrabalarını görüp gözetirsin Hadis 334 Selman İbni Amir'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Biriniz, oruç açacağınız zaman, hurma ile açsın. Çünkü hurma, berekettir. Hurma bulamazsa, orucunu su ile açsın. Çünkü su, temizdir. Peygamber sözüne, şöyle devam etti. Yoksula bir şey vermek, sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise, iki sadaka yerine geçer. Biri, Sadaka sevabı diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır. Hadis 335. İbni Ömer'in Allah onlardan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Babam Ömer o kadından hoşlanmıyor ve onu boşamamı benden istiyordu. Ben de boşamak istemedim. Bunun üzerine babam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bana, o kadını boşa diye emretti. Hadis 336 Ebu Derda'dan Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, ona gelerek ''Benim bir karım var. Anam ise onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım?'' diye sordu. Ebu Derda, ona şu cevabı verdi. ''Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Anne ve baba, cennete Orta kapıdan girmeye vesile olur. Veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut. Hadis 337. Bera İbn Azib Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Teyze anne yerindedir." Amr bin Avse Allah ondan razı olsun anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanında onun yanına vardım ve "Sen kimsin?" dedim. O da "Peygamberim." dedi. Peygamber ne demektir, dedim. O da, Allah beni vazifeli olarak gönderdi, dedi. Ben hangi şeyiyle gönderdi, deyince, akrabayı görüp gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere, buyurdular.